Değerli müminler, tefsir dersimize bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde Abete suresine bir giriş yapmış idik. Bu hafta inşallah e, ilerleyen ayetlere de hep beraber bir göz atacağız. Mana ve tefsir olarak ilgili hükümler, faydalar, ve diğer konuyla ilişkin e, söyleyeceklerimizi inşallah Allah nasip ederse söyleyeceğiz. Değerli kardeşlerim bu sure özellikle başında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet muslubunda meydana gelen o günümüz eksiklikle ilgili Yüce Rabbimizin Peygamberini doğrultması ona nasihat etmesi ona indirmiş olduğu ayeti kerimelerle doğrunun ne tarafta olduğuna ilişkin vurgularına devam etmesi açısından önemlidir. O yüzden biz de bu ayetlerden çıkan hükümlerle ilgili kendinize düşen payı alacağız, almamız gerekir. Çünkü her mümin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu dinin davetçisidir. Davet ederken de bu esaslara, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen esaslara dikkat etmelidir. Görüyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, davetini yaparken, gerçekleştirirken, Yüce Allah tarafından bazı eksikliklerde uyarılıyor. Şurada şöyle yap, burada böyle yap. Bu neden böyle yaptın? Şöyle yapsan daha iyi olurdu şurada şu yaptığın iş bu şekilde doğru olmadı, doğrusu bu şekildedir şeklinde allah Teala peygamberini hem terbiye ediyor, hem imsad ediyor, hem onu eğitiyor, hem ümmeti bu şekilde eğitmiş oluyor. Kullarını peygamber vasıtasıyla eğitmiş oluyor. Burada inen ayeti kerimeler, biraz önce okuyacağız. Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili değildir. Onun ümmetiyle ilgilidir. Onun varisleri olan, ilma ile ilgilidir, alimlerle ilgilidir. Onun dininin davetçisi olan, dine davet eden bütün Müslümanlarla ilgilidir bu ayet kelimeler. Ve her mümin, her Müslüman bu ayet kelimelerden kendisine düşen payı çıkarmak zorundadır. Kıyamete kadar bu ayetler bütün müminler için bir desturdur, bir ölçüdür, bir şeriattır, uyurması gereken kurallar bütünüdür. O yüzden buraya dikkat edelim. allah Teala nelere önem veriyor? Davette nelere önem veriyor? İnsanlarda ne, kimlere önem veriyor? Hangi insanlar Allah indiğince daha kıymetlidir, daha değerlidir? Allah insanların Kılığına, kıyafetine, nefsine, makamına, farasına bunların bakıyor. Yoksa onların kalplerinde taşıdıkları Allah terkisine bakıyor. Şuurlarına mı bakıyor, dinçli olan kulluklarına mı bakıyor. Bunları hepimizin en iyi şekilde bilmesi lazım. İşte bu yönde e, bilgilerimizi geliştirmek için bu ayetlere ve manalarına dikkat edelim inşallah Teala. Adete ve tevallah yüzünü eksikti ve ondan yüz çevirdi. Peki neden yüzünü eksikti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Neden yüz çevirdi? Neden yüz çevirdi? Bu hikayeyi, bu kısa'yı geçen hafta anlatmış idim. Ama bu hafta bir hatırlatmak açısından kısa bir şekilde hatırlatacağım. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Tabii ki bütün gününü İslam'a davet etmekle geçiren bir sebimciydi, bir entişiydi, bir görevlidir. İşte davet etmiş olduğu günlerin birinde kendisinin yanında yanına müşrikler, müşriklerin ileri gelenleri, kabile reisleri, aşiret reisleri. Yani hanedanların, o günkü hanedanların liderleri, bir takım dere diyelim, bunların liderleri yanına geldiler. Bunlar üç kişi, bazı e, rivayetlerde dört kişi geliyorlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların gelişini İslam'a davet etmek için bir Fırsat olarak görüyor ve onları İslam'a davet ediyor. Onların İslam'a ısınmaları için, İslam'a girmeleri için onlara Kur'an'dan ayetler okuyor. Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğu ayetleri okuyor. Bu esnada Abdullah bin unni e, mektum Geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerden bana da haber ver. Allah hangi ayetleri sana indirdi? Onlardan ben de istifade etmek istiyorum diyor. Yani orada bir davet çalışması var, bir heyet karşılanmış, peygamberimiz o heyetle ilgileniyor. İslam'a girmeleri için kayıt ederken Abdullah, tabi ki kendisi ama Abdullah bin umni mektûm, oradaki heyeti görmüyor ki, gözü görmüyor yani. Peygamberimizin orada bir heyetle baş başa olduğunu fark etmiyor, gözü görmüyor. Dolayısıyla her zamanki gibi, her zaman gelip sorduğu gibi, Ey Allah'ın Resulü, bugün Allah ne indirdi? Bugün Allah hangi ayetleri indirdi? diye merak ediyor çünkü. Din yeni oluşuyor, ayetler yeni iniyor. Dolayısıyla o günkü Müslümanlar bugün dinin hangi ayeti inecek? Hangi delili inecek? Hangi hüküm inecek? Hangi e, işte konular yasaklanacak? Hangi konular serbest bırakılacak? Hangi insanların iyi ahlakları övülecek, hangi kötü ahlaklar gerilecek diye merak ediyorlar. Bu da en doğal hakları. O gün işte yapmış olduğu sıradan, yapmış olduğu her cümdü gibi yapmış olduğu bu işleme o gün de devam etmek istiyor. Kör olduğu için kendisi oradaki heyeti göremiyor. görse herhalde Peygamberimiz heyet diye meşgul iken Ey Allah'ın bana ayetlerden haber ver. Demek. Bunu görmediği için Ey Allah'ın Resulü bana Allah'ın indirdiği ayetlerden haber ver diye Peygamberimizden bir istekte bulunuyor. Peygamberimiz o esnada ayetleri anlatıyor ama kime? Orada gelen heyete anlatıyor o heyetlerimiz. Peygamberimiz daha önceden Müslüman olan bu şahsın bu ihtiyacını heyet gittikten sonra karşılamak üzere yüzünü ondan çeviriyor, biraz da eksikliyor. Yaptığım yani şu anda yaptığım yanlış, şu anda ben bir heyet karşıladım, bir heyete İslamı anlatıyorum, İslamı dilimlerini ediyorum. Önemli bir iş ve sen bana gelmiş, işte bana ayetleri anlatıyorsun. Diyor hani. Bunu daha sonra yapardım. Şimdi bir yok dercesine. yönünü hatta eksiltiyor. Gazi oluyor yani bu konuyla ilgili. Ve yönünü ondan çeviriyor. Değerli kardeşlerim, işte bu durum yüce hoşuna gitmiyor. Ve Allah'ın sağa ila işte bu ayetleri indirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumunu biraz eleştiriyor. Böyle yapma diyor. Bu yani çünkü Allah Teala için o heyetin kalpleri malum. O heyet böyle kalplerinden gelerek işlerinde bir istah, istek duyarak İslam'a girme niyetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemiyorlar. Allah Teala bunu biliyor. Bildiği için de onların kalplerine ve onların kişiliklerine, insanlıklarına onlar yüzsük olduğu için önem vermiyor. Ama Abdullah birim, umdi, bir mecrum kendisi Allah'tan korkan bir zat amada olsa onun kalbi değerli onun insaniyeti değerli onun kulluğu değerli Allah hündinde onun büyük bir değeri var kırılması yanlış olur o yüzden allah Teala ama bir kuluna vermiş olduğu Değerden ötürü Peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi burada uyarıyor, böyle bu hareketin doğru olmadı diyor. Tabii ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra ne zaman Abdullah bin Hummi mektumu görmüş olsa ona hürmet ediyor. Ve her zaman şu soruyu ona soruyor. Ya Abdullah bir ihtiyacın var mı? Bir sorun var mı? Bir anlatmamı istediğin bir konu var mı? Bir ihtiyacın var mı? Devamlı bunu soru. Çünkü gördü. Allahu Teala Abdullah bin Umu Mekdun için ayet indiriyor. Sûre indiriyor. Ve Peygamberimiz bu durumdan dolayı Abdullah'a çok büyük hürmet etmiştir bu olaydan sonra. Peki değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada yapmış olduğu bu davranış aslında hepimizin de kabul edeceği gibi bir heyet karşılaması sırasında, önemli bir iş işte esnasında, önemli bir davet esnasında olduğu için gayet normaldir. Ancak Yüce Rasim'in kalpleri bilen Yüce Raffimiz, insanlara, mevkilerine, makamlarına, binlerliklerine göre değil, kalplerinde taşımış oldukları imana göre değer veren, Rabbimiz için bu konu daha farklıdır. Ve Peygamberimiz'i de tabii beklerdir. Onu bu konuda, e, Peygamberimiz'i bu konuda Yüce Rabbimiz uyanmıştır. İlerleyen bölümlerde Hadesa <gülüyor> ve tevallah Enca'ehu'l-e'ma Amadis kişi ona gelince yüzünü eşittilerdi. Ondan yüzünü döndü. Ve nâ yudrîke le'allahu Nereden biliyorsun belki o gelen kişi anlatacağın ayetleri anlayacak, ondan ibret alacak, ses alacak, kalbi o ayetlerle götecek, imanı yükselecek, ayetlerin göreyini yerine getirecek, o ayetlerin bir davetçisi durumuna gelecek. Ne biliyorsun ki Bak öbür taraftan adamlar pek dinlemiyor. Ama bu Abdullah geldi canı gönülden ayetleri öğrenmek istiyor. Bu ayetlere davet eden bir davetçi olmak istediğini izhar ediyor. Gösteriyor. Sen nereden bileceksin ki onun durumu böyledir? Nereden bileceksin? Allah sana diyor derin katımda onun durumu daha evladır. Çünkü o Kalbini açmış, ne dersen kabul edecektir vaziyette geliyor ama öbürü kalbi kapatmış. Uğraşıyorsun kalbini açmak için, Allah nasip etmemiş, yok, hiç yok. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun, uğraşıyorsun, ayetler okuyorsun, deliller getiriyorsun. Efendim, sevdiği deliller, kainatla ilgili deliller, yaratılışla ilgili deliller getiriyorsun. Akli deliller getiriyorsun, nakli deliller getiriyorsun. Adam kapısını kapatmış, ıslah olmuyor. Anlamak istemiyor bir insana. Anlamak istemediği zaman bir şey anlatmanız zor. Sen yani geriye, hendeye anlat, atlatılsın da, anlamak istemeyen bir insana iki söz anlatmak mümkün değil. Anlatamazsınız. Şimdi anlamak istemiyor, kapısını kapatmış, kulaklarını tıkamış. Yani şimdi öğrenciler var. Ders dinleniyor. Başka dünyalarda. Öğretmen anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ne anlattı? Bir saat oynayacak. Bir kelime hatırlamıyor. Niye? Kafasını kapatmış. Anlamak istemiyor. Dolayısıyla ona ne anlatacaksınız? Kafasına efendim vurguya sokamazsınız ki malumatları açıkta. Yani biz de kendisi aklını açması lazım, kalbini açması lazım, anlamak için niyet sahibi olması lazım, anlaması lazım, anlamak için gayret olması lazım. Bunu yapmazsa bu olmaz. O yüzden hangi ayetleri anlatırsak anlatalım, hangi cehennem azabıyla korkutursak korkutalım hangi akli ve nakli delilleri anlatırsak anlatalım, bazı insanlara bir düşürüp kadar etki edemeyiz, Mümkün değil. Çünkü niyeti anlamak, algılamak, düşünmek değil ki. Gökten yıldızları geçirseniz düşürseniz, avucunuza koysanız, avucuna verseniz, bu sihirdir diyecek, inanmayacak. Hani Toplumda bir laf var. Ağzınla kuş tutsan yine fayda yok derler ya. İnsan ağzıyla tutabilir mi? Ama tuttuğunu gör, anlamak istemeyen bir insan için bu bile kar etmez, fayda vermez. Öncelikle kapıyı açmak lazım. Yürek kapısı var ya, yürek kapısını açmak lazım. Namazını kıl diye Ben yani öyle insanlar gördüm. Allah hepimizin namazını kabul etsin değerli müminler. Öyle insanlar gördüm hasta. Dedim ki ya amca. Ya şurada doktorlar da tek bir konusmuyorlar. Kaç sen kaldı. Kaç ay ömrün kaldı biliyorum. Doktorlar da pek umut vermiyorlar. Ya namazını kılda git ya. Ya ne olursun namazını kıl. Ya. Ne olur. Yalvarıyorsun yakarıyorsun. Ha, doğru söylüyorsun ama... He, işte ya niye tembellik yapıyorsunuz? Dünyada kazanmışsın kazanacağını, yaşamışsın yaşayacağı kadar neyse. Hastasın. Dünyanın lezzetlerini dahi tadman <gülüyor> mümkün değil. Rahat bir lokmayı boğazından aşağı doğru getirmen mümkün değil. Dünyanın nimetleriyle nimetlenmen artık mümkün değil. Hastasın. Vücut arzalanmış. Ama hala kuulü dediğimiz bir şey var. İyileşirim, daha gencelerim. Ben çok işler yaparım. Daha bu dünyadan koparacağım çok tozlar var. Çok kıracağım dallar var. Çok kıracağım yumurtalar var gibi düşüncelerle hasta yatağında bile hala yetiyi anlamayan insanlar da karşı karşıya geldi. Halbuki ya bir düşün, bir taşın. Bak ömür geldi geçti. Bak Allah hastalık veriyor uyarıyor. Bak kulu. Kulu. Bak sana işaret veriyorum ha başına al. Bu hastalık bedava değil. Bu hastalık bedava değil. Seni düşündürmek için. Ağaran saçların bedava değil. Her saç senin ağırlığı zaman aynaya geçip kalktığın zaman düşün saçın yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun ağıran saçların kırışan cildin sana bir şeyler söylüyor bir şeyler rahyediyor. anlaman anlamanı istiyor gidicisin diyor yolcusun diyor at düşendin diyor şu kadar kaldı diyor aman gayret diyor aman kendini ıslah et nefsini tamir et gayret et aklını başına al yüreğini aç Allah'a gelini aç Allah'a yönel, Allah'a gidiyorsun. Allah'a sağlam bir kaç götür. Hepimizi kaç ile Allah'a git? Bunu söylüyor. Bedenimiz söylüyor. Taşlarımız söylüyor. Hastalıklarımız söylüyor. Cenazeler söylüyor. Kabistanlar haykırıyor. Ama yok. Bazı insanlarda türli ömür. Yani ne demek türli ömür? Ölüm nerede? Ölüm gelene kadar daha çok uzun yaşarım ben. Hatta bu ölüm kolay kolay da gelmez. Kaç yaşındayım, 40 yaşındayım. Ya 80 olsa 40 sene biter mi ya? 40 sene bu. Geçmez. Hele sen rahat ol. Daha çok yumurta devam et. Yani bu tuğul ömür işte bu. Ölümü unutmaz. Yaşamın çok uzun olduğunu düşünmek, ölümün çok uzaklarda olduğunu düşünmek. Mustafa'ya bir kardeşimizi koyuyoruz, arkasından dua edeceğiz, niyaz edeceğiz. Orada bir rastlumayan arkadaşlarımız var. Gidiyor, ona umut atıyor, dinlenme. Ya ders alsana, bak orada bir var. Bir dakika bir düşünsene ya. Oradaki yatan insan sende olabilirdin. Ölüm anlusu anlusu olarak haber vermeden sana da gelebilirdi. Az bir düşün. Hep ölüm başkaları için var diye düşünüyoruz. Ya ölüm hepimiz için var. Yaşlımız içinde var, gençimiz içinde var, çocuklar içinde var. Öyle değil mi? Öyle. Öyle bence Ölüm yetkisini, seksenini bölümli insanlar için var diye düşünerek düşünerek o dert almamız gereken o mekandan, o zaman diliminden gerekli dersleri, ibretleri maalesef çıkarmıyoruz. Akıllı insan çıkardı. Şimdi değerli müminler hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum çünkü e, aslında niyetimiz ayeti kerimeleri komple almak gibi Hızlı bir şekilde en azından şu e, 16'ya kadar gelelim hızlı şekilde, ezan bitene kadar. Ev yedzekkaru Feten zikra Veya hatırlar. Bu hatırlaması kendisine fayda verir. Yani Abdullah. Onu kastediyor. Abdullah gibi olanları kastediyor. Gönlünü açmış, gelmiş. Dinlemek için, anlamak için gelmiş. İşte onlara bu gönül perdelerini, kapılarını açmış olmaları fayda verecektir. Kendilerine fayda vereceklerdir. Başkalarına da fayda vereceklerdir bu durumlarıyla. أَمَّا مَنِسْكَغْنَا Burnu bitmiş. Aman ne konuşuyor bu adam. Anlattığı şeylerde. Aman. işte Gürültü yapıyor bu adam. Ha bunu da gördüm ben. Adam bir tanesi diyor. Bu adam kim diyor? Kürtüye çıktık vaz ediyor bir yerde. Hoca diyor ki bu adam vaiz diyorum. Ya diyor ben buraya namaz kılmaya geldim. gürültü dinlemeye gelmedim diyor. Bak bak. Anlattığın ayeti hadise gürültü diyor adam ya. Kolak olabilir mi yani? Böyle insanların kendi nefisleri terbiye lazımdı. Çok büyük yanlıştır. <gülüyor> Emme men istağne ve emse lehu topadde. Sen mustavni olan Dinlemek istemeyen, anlamak istemeyen insanlarla meşgulsün ey Resulüm. Bu esnada. Evet, onları bırak. Seni dinlemek isteyen insan var. Ona yöneliyor. وَمَا <Sessizlik> O kadar da gayret gösterme. Kendini paralama, parçalama. Bu adamlar niyet etmedikçe, Allah'ın hidayetini talep etmedikçe ben bunlara hidayet vermeyeceğim diyor. O yüzden boşuna uğraşma. Önce talep edecek, önce isteyecek, gönül kapısını açacak, yüreğini açacak. Allah da ona yüreğinde aşkını, sevkini, imanını, şuurunu nasip edecek. Yüreğine hak verecek. Bu olmayınca olmaz. Doğru olmaz el ücminler. Önce kapımızı açmamız lazım. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى Koşarak, isteyerek, canarak, tutuşarak, dinini öğrenmek için gelen bir kişi konusunda فَاَمْتَ عَنْهُ تَلَهْهَا Sen onu bir tarafa bıraktın diyenleriyle ilgilendin. كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ Bilin ki, bilin ki, bunlar, bu sözler, bu ayetler, bu Kur'an bir hatırlatmadır, bir uyarıdır. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَحْ Kim dilerse bu uyarılardan gerekli dersi, ibreti çıkartır, aklını başına alır. فِي سُعْفِمْ مُكَرَّمَةِ Bu ayetler kıymetli, değerli, kerim sayfalarda, leh mahfuzda mahruzda kayda alınmış ayetlerdir. نَرْفُوَعَةٍ <gülüyor> مُكَهَّرَحْ Yücedirler, cittektirler, peşemizdirler hatada, hatası asla bulmaz. Allah selamıdır. Bir en büyük sefarah kıymetli, değerli melekler tarafından yeryüzüne indirilmiş ayetlerdir bu ayetler. Kiramim değerli, kıymetli ve asla isyansar olmayan tersimiz melekler tarafından bu ayetler lehvi mahfuzdan Allah'ın katından dünya semasına oradan da yeryüzünde bulunan Allah'ın elçisine, peygamberine indirilmiştir. Değerli kardeşlerim, ezan da bitti. İnşallah bu konu biraz tekrar oldu. Geçen hafta da buna benzer konular konuştuk. Gofer ettik. veya dersimizde. İnşallah gelecek hafta diğer ayetlere geçeceğiz. Allah cümlemizin faatını kabul eylesin. Allah cümlemize hayır ve selamet nasip eylesin. Her türlü şeylerden bizi ümmet cümle, Muhammed'i muhafaza eylesin. Cümmetlerimiz de amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.